2. Cilt 39. Mektup Ehlullah'ın, evliyanın vücutları, hayattayken de, vefatlarından sonra da rahmettir. Diriyken verdikleri feyizleri ve bereketleri, öldüklerinden sonra da devam eder. Feyizleri ve bereketleri, yollarından ayrılmayanlara akmaya devam eder. Dinde ortaya çıkarılan bid'atin, Sünnetlerin nurlarını yok etmesine benzer. Hayırlı işler yapmaya çalışınız. Taat ve ibadet yapmakta yarış ediniz. Merhumun evladına hizmet etmeyi, saadet, kazanç biliniz. Onları, İslamiyete uygun olarak sevindiriniz.